Müzekkin Nüfus Nefislerin Terbiyesi Kutbu'l Arif'in eşrefolu Rumi Hazretleri Maşitah Hatun'un Sabrı Firavun'un hazinedarlarından birinin eşi olan Maşitah Hatun Firavun'un kızına bakıcılık yapıyormuş. Allah Celle Celaluhu'nun birliğine ve Musa aleyhisselamın peygamberliğine iman eden bir hatunmuş. Maşıta hatun, hamamda Firavun'un kızının saçını taradığı sırada tarağı yere düşürür. Bir an boş bulunup, Allah'a inanmayanlar helak olsun diyerek tara uzanıp alır. Firavun'un kızı bunu duyunca, Maşıta o ne kötü söz... ''Babamdan başka ilah mı var? Saraya varınca seni babama şikayet edeceğim.'' der. Giyinip saraya dönerler. Firavun'un kızı, Maşıta'nın sözlerini babasına aktarır. Firavun gazaba gelip, ''Onu hemen huzuruma getirin.'' der. Getirilince, ''Ya Maşıta, böyle bir laf ettin mi?'' diye çıkışır. ''Doğru ve gerçektir.'' der Maşıta hatun. Çünkü Allah birdir. Yerleri ve gökleri yaratan O'dur. Musa aleyhisselam da O'nun hak peygamberidir. Maşıta hatun yakalanıp söylediğinden dönmesi için birçok işkence görür. Bütün işkencelere ve eziyetlere sabredip tahammül gösterir. Söylediklerinden dönmez. En sonunda O'nu çarmıha girip Sırt üstü yatırır, kızgın güneşin altında, aç ve susuz bekletirler. Bunların hepsine sabreder, geri adım atmaz. Maşıtanın biri küçük, diğeri büyük, iki kızı varmış. Büyük kızının boğazını, kanları onun ağzına akacak şekilde keserler. Firavun gelir, söylediklerinden vazgeç, seni azat edeyim der maşıt Hatun, kızının boğazlanmasına da sabreder. Kızgın güneşin altında, çarmıha gerilmişken, kızının boğazlanmasına rağmen, La ilahe illallah, Musa kelimullah der. Bunu gören Firavun, daha sütten kesilmemiş küçük kızının getirilmesini emreder. Kızcağız getirilir, ve annesinin göğsüne bastırılır. Yavrucak, Emsin diye böyle yapıldığını sanıp, Annesinin gösterine sarılır, Emer. Bu sırada, Lanetlenmiş şeytan gelir. Maşıtaya fısıldayıp, Onu imanından vazgeçirmek ister. Ya maşıta, Gel beni dinle. Şu yavrucağızı, Ve canını kurtarmak için, Söylediklerinden vazgeç. Sonra, Yine bildiğin gibi davranırsın. Bu ahiret hatunu şeytanın sözlerine duyunca inleyip ağlamaya başlar. Bir an tereddüt edip ah eder. Hak teala keremiyle o minnacık yavruya dil verip onu konuşturur. Ey anneciğim diye seslenir küçük kız. Sabret, inleyip ağlama. Hak teala sana cennette bir saray yaptırdı. Saraydaki huri ve gılmanlar seni şiddetle arzulayıp özlemektedir. Sabredersen Allah'ın rahmetine kavuşacaksın. Yavrusundan bunları dinleyen maşıta yapılanlara sabredip sesini çıkarmaz. Bu küçük kızı da kanı annesinin ağzına akacak şekilde boğazlarlar. Maşıta ve kocasını içi su dolu büyük bir kazana koyarlar kazanın altını odunla doldurup ateşler, sözünüzden dönmezseniz, kazanda kaynayıp eriyeceksiniz derler. İkisinin de cevabı, La ilahe illallah, Musa kelimullah olur. Firavun'un emriyle, kazanın kapağı sıkıca kapatılır, alttaki ateşte alevlendirilir. Bir süre bekledikten sonra kapak açılır. Mezarlıktan getirilmiş kemiklerin Suda kaynatılmış haliyle karşılaşırlar Hak Teâlâ Zümer Suresi 10. ayeti i Kerime'de Yolunda sabredenler için şöyle buyurmuştur De ki Ey iman eden kullarım Rabbinize karşı gelmekten sakının Bu dünyada iyilik yapanlara iyilik vardır Allah'ın yeryüzü geniştir ancak sabredenlere mükafatları hesapsız ödenecektir.